Ramazan'ın kabul oldu mu, olmadı mı? Nereden bileceksin? Ramazan tuttun. Benim Ramazan'ın kabul oldu mu, olmadı mı? Nereden bileceksin? Ramazan'dan evvelki kötü ahlaklarından sıyrılırsın eğer, Ramazan sonları yapmazsan, bilgi Ramazan'ın kabul oldu. Yo, eski ham eski tas. Geldi geçti Ramazan. Kendini oruç uzan etti numara.